Rahat Suresi Medine'de indirilmiş olup 43 ayettir. 13. ayette geçen ve gök gürlemesi anlamına gelen Rahat kelimesi bu surenin ismi olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, La,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 Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an, haktır, gerçektir. Ama insanların çoğu buna inanmazlar. Allahüllezî rafa'a s semâvâti bi b-gayr-i amedin taravnâhâ, thum-mestavâ ala'l-arşi ve sekhara'l-şemse vel kamar, kullun li ecelin musemmâ.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 belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri O yönetir. Ayetleri size açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza iman edesiniz. وَهُوَ الَّذ۪ي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعْلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الزَّمَرَاتِ جَعْلَ ف۪يهَا زَوْجَيْنِ فْنَيْنِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ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 وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ Dünyada birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekimler, dallı veya dalsı surma ağaçları vardır ki, hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber, yemede biz onların bazısını,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 İnsanların zulümlerine karşı yine de mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki o cezalandırdığında da cezası çetindir. <gülüyor>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 Geceleyin gizlenenle gündüzün meydanda gezen, onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır. Lahu muqabbatum min bi'n yadehi wa min khalfihi yahfazunhu min amri Allah. İnna Allah la yugiyru ma bi qoumin hatta yugiyru bi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 ve <gülüyor> Size şimşeği göstererek hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur. ra'du vel min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 وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ <وَالْآصَال> Halbuki göklerde olsun, yerde olsun, kim varsa, isteyerek veya istemeyerek, hem kendileri, hem gölgeleri, hepsi sabah akşam Allah'a ederler. 117. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 118. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 İşte Allah, hak ile batılı, böyle bir temsil ile anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise dipte kalır. Allah işte böylece misaller verir. لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ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 <gülüyor> Verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır. Ve الذين yasılûne mâ emarallâhu bihî eyyûsale ve yakhşavune rabbehum.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 والذين صبروا بتيقَّا وَجِهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّهُ وَعْلَانِيَةُ وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّهُ وَعْلَانِيَةُ وَيَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةُ أُلَاءِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ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 o cennetlere girerler. Öyle ki, melekler de her kapıdan yanlarına varıp, Selamun aleykum bima sabertum, Sabretmenize karşılık size selamlar, selametler. Dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu, diyecekler. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar,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 Geçici, değersiz bir meta'dan başka bir şey değildir. Ve Yüceller ki kafir olurlar, onlara Allah'ın ayetleri verir. Söylersin ki Allah, kimseyi şaşırır ve onu kutsar. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır.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 Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak. Kdallika arsalna kafi ummeti, qadhxalat min qabliha ummulli tettelu alayhim, lttettelu alayhimu laddi auhina ileik, vhum yakfurun bil rahman.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 بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة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 Sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım. Cezam nasılmış gördüler. Efe huve qâimun alâ kulli nefsin bima kesebet ve cealû lillâhi şürekâe kul semmûhum em bima la ya'lamu fil bi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 Onları Allah'ın elinden kurtaracak kimse de yoktur. Methalul cennetiz leti u'idel muttequn Tecrimil tehtihel enhâr Ukuluha daimun ve zilluha Tilke uqbel lezînet teqav ve uqbel kâfirînen nâr Müttakilere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer. Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan müttakilerin akıbeti. Kafirlerin akıbeti ise ateştir. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> وَمِنَ الْأَحْزَابِ يُنْكِرُ قُلْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'dan memnun olurlar. Ama onlardan, aleyhteki bazı gruplar, onun bir kısmını inkar ederler. Deki, bana yalnız Allah'a ibadet edip, O'na hiçbir şerik koşmamam emredildi. Sadece O'na davet eder ve ancak O'na yönelirim. وَكَدَٰلِكَ <gülüyor> أَنْزَلَّاهُ حُكْمًا عَرَبِيَّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ